Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nurdudu ve Bora Kabatepe. Merhabalar Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Ee, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adına ben ve Bora Kabatepe arkadaşım sunuyoruz programı. Ben deniz Melek Nurdudu. Bugün karşımda stüdyo konuğum Ufuk Emin Akengin var. Hoş geldin Ufuk. Hoş bulduk. İsmini doğru söyleyip söylemekte çok tereddüt ettim ama sonunda doğru söyledim. Genelde hata yapıyorum bu aralar çünkü. Ufuk Onaranlar Kulübü'nden. Onaranlar Kulübü nedir? Siz kendinize yaratıcı, yenilikçi, üretmeye, onarmaya teşvik eden, şehre uyumlu projeler üreten Gönüllüler Kulübü şeklinde hitap ediyorsunuz evet. nedir bu onaranlar kulübü daha böyle kapsamlı ayrıntılı açıklamak gerekirse aslında tam olarak dediğin şey yani yaşadığımız çevreyi biraz daha güzelleştirmeye her gün geçtiğimiz sokaklara biraz daha bir şeyler katmaya güzelleştirmeye onarma üzerine kurduğumuz bir topluluk yaklaşık iki yıldır üzerinde çalışıyordu Doğukan ve Furkan arkadaşlarım ben de işte onlara bir yerde denk geldim ve işte ne yapabiliriz düşündük biraz Derdik. Üçünüz müsünüz aynen. şu anda? Yani kurucu ekip üçümüzüz ama işte hı hı. ayda bir veya iki ayda bir toplanıyoruz. İşte başka arkadaşlar da geliyor falan. Hı hı. İşte onların bize destekler oluyor. Fikirsel olsun, tasarımsal olsun gibi. Hı hı. Ne e, ee, yapıyorsunuz? Siz ayrı işleriniz olan ama bu noktada birleşen gönüllü çalışmalar yapan bir grupsunuz sanıyorum değil mi? Evet, Tek işiniz evet. bu değil yani aslında. Yo, yo, aynen. Ben öğrenciyim zaten. Dokan Furkan çalışıyor hali hazırda. Hı hı. Ee, onların yetişemedikleri yerlere ben bakıyorum. Benim yetişemediğim yerlere onlar bakıyor. Aramızda paslaşıyoruz hı hı. gibi... Yani şöyle bir derttan yola çıktık biz yani yaşadığımız çevre artık böyle yani geçtiğimiz sokaklara ait değiliz. Yani veya sokaklar bize çok fazla ait değil. Hı hı. Ee, o kadar apartman dairelerine sıkıştık ki ya o yaşadığımız alanı oraya kıstırdık ve işte o sokak kültürünü artık kaldırdık. Yani kendi istediğimiz gibi evirip çeviremiyoruz oraları. Sadece evimizde aslında kendi düzenimizi hı hı. E, oturtuyoruz ve aynen. dışarıda yabancılık çekiyoruz gibi aynen, bir yerde. Dedik acaba sokağa bir şeyler entegre edebilir miyiz? İşte güzelleştirebilir miyiz? Kendi mizah anlayışımızı oraya koyabilir miyiz? ...bir yerden yola çıktık. işte orada da ilk projemiz şeydi... ...bu e, sokaklarda doğalgaz, elektrik, telefon kutuları vardır ya... ...aslında yoldan geçeriz, hiç de görmeyiz. Fark etmeyiz, işte pislenmiştir. Çünkü üzerinde yırtılmış afişler vardır. Evet, evet, evet. Yani. Dedik acaba onlara bir şeyler yapabilir miyiz? Üzerine oturduk, düşündük, tartıştık. Ne koyarız, ne takarız? Biraz insanların ilgisini çeker miyiz, işlevselleştirebilir miyiz gibi? Hı hı. Daha sonra dedik ki bir tarafına bir saksı yapıştıralım... ...bakalım ne olacak? E, işte gittik, biraz temizledik... Yok, e, Üç boyutlu yazılarla birkaç saksı ürettik o, o yüzeye uygun. Yapıştırdık içine de işte birkaç tane kaktüs koyduk. Yani bir insanların tepkilerine baktık. Gerçekten insanlar mutlu oldular yani. Çünkü işte yaşadığım sokakta evden çıktığımda böyle bir şey görüyorum dedi artık insanlar. Hı hı. Ee, güzel reaksiyonlar almaya başladık. Biraz daha işte onu sahiplenmeye başladılar. O sokakta o alanları yaptığımız şeyleri sahiplenmeye başladılar. Onların yüzlerinin gülümsediğini görmeye başladık. Hı hı. Ki yani zaten oradan geliyor derdimiz. Yani biz bunları yapalım ama nasıl yani... ...bunları biz yapmayalım, insanlarda bunu yapabileceklerini düşünmeye başlasınlar. Paylaşarak çoğalsın Aynen, paylaşarak gibi. çoğalsın. Gibi üç boyutlu olarak. yazıcı dedin. Ü evet. Üç boyutlu yazıcı nedir? De İlginç ve değişik ve yeni bir teknoloji galiba bu değil mi? Türkiye'de ha. var mı şu anda fazla? Evet. Nasıl bir şey o? Yavaş yavaş Türkiye'ye de geldi işte. Üç beş yıldır insanlar biraz biraz bilmeye başladılar... işte. Ee, nasıl bir şey? Şöyle, yani teknoloji evrildikçe değiştikçe üretim şekilleri de değişmeye başlıyor. Yani hı hı. bu fabrikalar artık evimize de girmeye başladı. E, gelişen teknolojilerle beraber. 3 i̇şte boyutlu yazı sadece işte bu evimize giren fabrika cihazlarından bir tanesi diyebiliriz. Katman teknolojisi çalışıyor. Çok basit işte bir plastik rulosu var. İşte yazıcı e, cihazına takıyorsunuz. İşte bilgisayardan attığınız tasarımı direkt üretilmesini sağlıyor bu cihaz. Çok basit bir arayüz programı var. Aslında biraz daha işte evdeki kendi ihtiyaçlarınızı üretebileceğiniz bir e, cihaz haline geldi. Yani evde bir şeyiniz bozulduğunda e, o şeyi internetten çok basit tasarımla indirip işte üretebiliyorsunuz. Daha sonra reintegre edebiliyorsunuz filan. Bunu aslında bir, birazcık da yaymak, insanları aşılamak gibi bir derdiniz var mı peki? Hani daha e, aslında bir noktada bireyselleşmeye doğru kayan bir şey ama eee Fabrikalardan da aslında ona bağımlı olmamak. Hani dediğin gibi bir şey bozulduğu zaman evde bir yere gidip de onu satın almaktansa kendimi artık üretebiliyorum. Böyle bir insanları bunu aşılamak, bunun çoğalmasını salmak gibi bir amacınız var mı? Yoksa daha hani aslında sizin için kullanabileceğiniz tek teknoloji bu mu? O yüzden bunu kullanıyorsunuz. Ya tabii öyle bir derdimiz de var. Yani insanlar bunları da kullansınlar. Sadece üç boyut yazıcı değil artık bir şeyler üretmeye başlasınlar kendileri. Derdimiz de o zaten. Ee... Yani herhangi bir ihtiyacını gidip marketten almaya çalışmasın. Ham maddesi var sevdi üretsin. Yani bu sadece boyutlu yazıcı değil çok farklı yani farklı farklı cihazlar da var. Ee, yani şöyle anlatabilirim artık işte neyim, evde musluğun bir parçası bozulduğu zaman onu işte gidip marketten bulmaya çalışmak ayrı bir ders zaten. O parçayı buldun aldın geldin yapabiliyor musun işte ustam <gülüyor> var mı yok mu gibi şeyler var. Artık <gülüyor> işte internete giriyorsun zaten bu. E, Tasarımlar da çok fazla var ve internette bedavaya paylaşılıyor. Her tarafta var. Hı hı. Bir tane tasarım indirip evindeki yere uygun onu işte üretip direkt evinde bir yere takabiliyorsun. Artık işte biraz daha kendine bir şeyler üretmeye. İşte hı hı. Sadece tüketmek değil üretmeye başlıyorsun orada. Hı hı. Yani hı hı. sadece seri üretimde senin önüne sunulan şey değil. Senin kendi işte sahip yani Eğer tasarım biliyorsan tasarım da yaparsın zaten hı hı. oradan yürüsün ya yani işte kendi sahip olun bir şey üretiyorsun Kendine özel bir şey oluyor o bir yerde yaratıcılığı da artıramış şey aslında estetik Kesinlikle. anlamda. Peki dinleyicilerimizin kafasında biraz daha bunu netleştirmek için sana soracağım. Bu zamana kadar ne tip çalışmalar yani tabii görsel olarak şu an sunmamız mümkün değil ama mutlaka merak edenler bakacaklardır. Bu zamana iki yıldır var sanıyorum bu. ...grup daha mı az ya da? İki yıldır üzerine konuşuluyor. Konuşuluyor ama yani. aktif olarak daha belki kısa bir zamandır. Bir altı aydır bir şeyler Süper. yapmaya başladık. Neler ne? yapıyorsunuz mesela? Ne, ne, yani ne örnekler var? Bize örnek verebilir misin birkaç tane? İşte yani en basit ilk, ilk projemizden çok kısa bahsetmiştim zaten biraz önce. O işte Hı -hı. sürekli gördüğümüz, rutinimiz olan artık fark etmediğimiz... ...işte sokak mobilyalarına işte bir şeyler entegre etmekle başladık. Hı -hı. Sakslar taktık, etrafı güzelleştirdik. Orada o bitkilere de belki bir yaşam alanı açtık gibi... Hı -hı. Daha sonra bir baktık etrafa... ...acaba bir şeyleri onarabilir miyiz? Bu yollarla kaldırımları ayıran babalar var... ...veya yani işte... Şu, bu arada şu Kadıköy'de çalışıyoruz daha çok. Hı hı. Kadıköy'de uygulama yapıyoruz. O babaların böyle kafalı bazılarının kafalarının koptuğunu fark etti. İşte araba geliyor arkadan vuruyor tık kopuyor falan. Orada şöyle bir anlayış var. İnsanlar direkt şey bakıyor. Ya işte kırılmış belediye gelecek yapacak değiştirecek zaten. Yani hayır abi biz işte kendi imkanlarımızla bir şeyler üreterek... ...kendi imkanlarımızla bir şeyler üreterek kendi mizah anlayışımızı sokağa katabiliriz zaten. Hı hı. Değil. Yani biz uzayı çok seviyoruz bu arada. Ee, o yüzden işte Star Wars karakterlerinden birkaç tanesinin... <gülüyor> Ee, işte tasarımını entegre edecek şekilde yani oraya entegre edebileceğimiz şekilde ayarlayıp baskısını aldık Gittik işte Darth Vader'lar Yoda'lar işte Stormtrooper'lar falan taktık sağ sola yani insanlar bu arada mesela uygulama yaparken insanlar gelip şey dedi yani belediye zaten takacak abi bunu yani niye niye uğraşıyorsunuz yani niye ki? Uğraşıyorsun ki işiniz mi yok Aynen. <gülüyor> ama yani yaptıkça biraz daha görmelerini istiyoruz yani Siz de yapabilirsiniz abi sokağa işte ne bileyim evde kullanmadığın bir tane rafın vardır onu sokağa bir yere entegre edersin oraya işte bir kitap bırakırsın ya başka bir şey yaparsın <gülüyor> gibi. Paylaşımı açmak amaç aslında. Aynen. Bir tane daha mesela e, güzelleştirme olarak bahsedebiliriz bundan. Bu apartmanların yağmurlukları vardır ya işte yağmur yağdığında borulardan su iner filan. Evet evet. İşte... Kaldırıma düşer. Hep ıslanırız. Ayaklarımız şey olur. <gülüyor> aynen aynen. O ıslanmaya çözüm bulamadık ama bu arada. Yakında ona da çözüm bekliyoruz. Sonra anlar kulübün çağrımızdır. <gülüyor> Tamamdır. Eee Aynı zamanda işte balkonlardan gelen su doğruya gider biliyorsun. Onlar da çok rutin mesela çok rutin işte sokak mobilyaları her tarafta var. Bütün apartmanlarda var. Acaba onlara bir şeyler katabilir miyiz? İlk başta acaba işlevselleştirebilir miyiz diye düşündük. Ama o biraz daha böyle şey yani zor oluyor oradan. Su gelecek. Acaba dedik işte kedi köpek için bir şeyler entegre edebilir miyiz? Su olsun. Ama yazın yağmur yağmıyor zaten. Hı hı. Yani yağmur yağdığında yazın su gelecek oraya gelmeyecek. Boarlaşacak. O zaman dik biraz işte kendimiz anlayışımızı oraya koyalım. Ee, ...boruların ucuna, ucuna mesela işte yağmur bor yağmur borularının ucuna bulutlar taktık mesela işte. Yağmur yağdığında o bulutlardan yağmur yağıyormuş gibi gözükecek. Aa gibi. ne güzel. Evet, <gülüyor> böyle değişik değişik işte, ne bileyim T-Rex kafasıdır. Garip işte Çin e, figürleri falan böyle hmm. değişik şeyler taktık. Yani oraları da güzelleştirdik. İnsanlar geçerken az buçuk fark edip mutlu oluyorlar artık yani. Çünkü Hı -hı. onlar çok da pis gözüküyor zaten. Hı -hı. Evet doğru. Bununla ilgili... E Mutlaka güzel yorumlar alıyorsunuzdur ama merak ediyorum özellikle Türkiye gibi bir yerde bunu ve İstanbul gibi bir yerde yaptığınız için bahtılamak isteyen yok eden kıran eden insanlar oluyor mu? Tabi tabi. <gülüyor> Maalesef ki evet. Maalesef ki evet. Yani zaten bir şey yaptıktan sonra böyle bir ya da iki hafta ömür biçiyoruz ona genelde. Yani daha sonra gidip tekrar yapıyoruz bu arada yani inatla yapmaya da devam edeceğiz. Hı hı. Ee, ama yani işte mesela babalardan bahsettim ya yani geçen kılık gittim hepsi kırılmış zaten. Nasıl yani. kırılıyorlar acaba onlar? Araba yine çarpıp mı? Yani da... araba da çarpıyordur. Birisi çok beğeniyordur. Çünkü güzel de gözüküyorlar bir yandan. Hmm, yani alınabiliyordur. Bir şey. Tabii tabii sökmeye çalışıyorlar. Yapıştırıcılar çok sağlam ama yani altından kesen var. Yani. Ha, öyle şeyler de gördünüz. Peki yapıştırıcı dedin oradan e, şeye bağlayalım. Malzeme olarak ne kullanıyorsunuz? Ee, yani şu, şu şu ana kadar yaptığımız projelerde genel olarak küçük boyutlu yazıları kullandık. Orada hı hı. da PLA denen organik bir plastik kullanıyoruz. Hı hı. Mısırın iç üretiliyor. Hatta yani üzerine yenilebilir gibi goy da dönüyor ama yani <gülüyor> yemeyin. Ee, Duyuralım buradan Aynen. yemeyelim. Yani kimyasal e, şeyler filamenttir yani işte kimyasal hammet hammetlerini kullanmamaya çalışıyoruz elimizden hı hı. geldiğince işte o çevreye uyumlu olan biraz da kastığımız belki o olabilir. Hı hı. Aynı zamanda yani kendi yaşadığımız çevreye de uyumlu işte kendi işte mizah anlaşımıza şuna bunu uyumlu da ama aynı zamanda işte o doğaya da uyumlu olsun. Evet. Süper. Peki e, bu şeyinizde Facebook e, Instagram <gülüyor> ve diğer işte web sitenizde bir şey diyorsunuz. Maker hareketinden ilham alarak rekabet yerine paylaşımın para yerine yeteneğin Yoğun ezber bilgi yerine deneyimin daha önemli olduğunu düşünüyoruz diyorsunuz. Evet. Şimdi buradaki maker hareketinden kasıt nedir? Onu biraz daha açar mısın? Evet. E, maker hareketi kendin yapla teknolojinin buluştuğu bir, bir kültür aslında. E, artık işte üretim de baş, bireyselleşmeye başladı dedik ya. Yani kendi hı -hı. kendini üreten insanların teknolojiyi kullanarak, teknolojik aletleri kullanarak kendileri için işte belli hedefler doğrultusunda ürettiği bir e, kafa aslında diyebiliriz. Hı -hı. Yavaş yavaş dünyada yayılıyor zaten bu hareket. İnsanlar kendileri için bir şeyler üretmeye başladılar. Yani bu arada maker, yani maker denen insan, işte kendine makarna yapan da olabilir, kendine model uçak üreten de olabilir. İşte motorlar takıp, işte elektronik devresini kurup, işte bilmem ne motoru yapan aracı yapan da olabilir. Hı hı hı. Biraz daha kendini üreten ve teknolojik olan insan diyebiliriz. Peki, ee, o zaman bir müzik arası verelim, bir şarkı arası verelim. Ondan sonra Ufuk seninle ben bu motivasyonun nereden çıktığını konuşmak istiyorum. Dinleyicilerimize de bunu paylaşırız. Şimdi efendim Fraserford'dan September Fields geliyor. Merhabalar. Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programı devam ediyor. Onlar Anlar Kulübü'nden Ufuk Emin Akengin'le birlikteyiz. Ee, az önce İstanbul özellikle de Kadıköy sokaklarına yaptıkları yenilikçi hareketlerden bahsettik. Ee, güzel yerleştirmeler, çevreye uyumlu yenilikçi yerleştirmelerden bahsettik. Ee, Ufuk ben bu motivasyonlardan çıktığını merak ediyorum. Yani Onlar Anlar Kulübü nasıl oluştu, neden oluştu, Ne? Bir şikayetten, İstanbul'un dokusunun şikayetinden mi oluştuğu kentsel dönüşüm mü? Nasıl bir motivasyonumuz var? Yani evet, bu söylediklerin hepsini tamam belki de? Yani kente baktığımız zaman yürüdüğümüz sokaklar zaten çok kalabalık ve yani bir rutin içerisinde. Yani bize hitap etmiyor belki de, hepimize hitap etmiyor. İşte kendimiz oraya çok fazla dahil olamıyoruz. Zaten bu ihtiyaçlar ortaya çıktı en azından. Hı hı. Baktığımızda işte sağda solda kırılmış şeyleri gördük işte insanların... ...hiç görmeden geçtiği o sokak mobilyalarını gördük falan. Acaba bir şeyler yapabilir miyiz yani? Biraz daha o sokağı canlandıralım, insanların katılımını o sokağa arttıralım derdiyle çıktı. Bu fiziksel tarafı bu arada. Bu fiziksel olmayan tarafını da konuşuruz, onarmanın. <gülüyor> Onu da konuşalım hatta. Yani, yani şöyle, onarma deyince ya işte Onaranlar Kulübü sadece işte sokak mobilyalarını onarıyor diye bakmayalım. Ee, birkaç tane de projemiz var. Bir tanesinden bahsedeyim ben. İkisinden de bahset hatta istersen. İstediğinden evet. bahset. İstediğin üzerinde... sonradan başlayabilirsin şu anda. <gülüyor> ya üzerine konuştuğumuz şu an bir tane var. Birkaç tane daha fikir var ama. <gülüyor> ee, şöyle yani yaş, yaşlı bireyler artık o kentleşme o kadar hızlı gidiyor ki kendilerini o şu anki sosyal çok fazla dahil edemiyorlar belki de. Yani işte bu bizim derdimizin değil bilmiyorum ama birlikte yaşıyoruz zaten. O yüzden biraz bunu dert edinirsek gelişen teknolojiye adapte olamıyorlar. İşte kendilerine kolaylık olabilecek teknolojilerden haberdar değiller. Acaba dedik işte bir böyle... Konuşmalar dizisi mi yapsak ki işte onların içine yarayabilecek uygulamaları işte telefon uygulamalarını internet sitelerini onları öğretsek evden çıkmak istemiyorsa işte girip internet sitesinden bir şey sipariş edebilse hmm. gibi bir onarma yapabilir miyiz? Yani çünkü onarmadığını sadece fiziksel olarak algılamıyoruz biz. Hı hı hı. Yani basit, çok basit bir örnek belki ama yani birkaç işte insan arasını birkaç grubun arasını düzeltmek de belki bir onarma olabilir. Tabii tabii mutlaka yani Biraz aslında daha, daha geniş bir yer açıldığınızı söylüyorsun onaranlar kulübü olarak. Evet evet. Evet. Yani şu an böyle başladık ama buradan sonra böyle işte bu tarzı fikirlerimiz de var. Hı hı. Ee, şeyi merak ediyorum bu malzemelerin e, bütçesi size ait oluyor herhalde değil mi? Nasıl bir sistem var? Bir sponsorunuz var mı? Ya da tamamen gönüllü bir şekilde işliyor ve her şey cebimizden çıkıyor mu hı hı. diyorsun? Nasıl işliyor süreç? Ee, üç boyutlu baskı desteğini bir firmadan alıyoruz. Hı hı. Onun dışındaki bütün malzemeleri biz kendi cebimizden veriyoruz zaten. Burada destek de arıyoruz. Sağdan soldan görüştüğümüz birkaç firma var ama. Yani bu destek sadece şey değil burada. Malzeme desteği değil. Evet malzemeleri biz alıyoruz. İşte bir yere bir şey yapıştıracaksak yapıştırıcıyı biz alıyoruz kendi Gidiyoruz Karaköy'den en da var bakıyoruz. Alıyoruz geliyoruz kullanıyoruz filan filan. Bunun dışında işte tasarımsal desteğe de ihtiyacımız var. Fikir desteğine de ihtiyacımız var. Böyle bir duyurunuz vardı zaten değil mi? Yani projesi olanlar paylaşımı açığız lütfen bize yazın diye. Onun hemen bir şeyini de hatırlatalım en sonunda yine söyleyeceğiz ama. Ee, nasıl ulaşırlar size? Ee, i̇nternet sitemiz üzerinden ulaşabilirler. Yani zaten sosyal medya hesaplarımız aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. O zaman e, <gülüyor> onaranlar kulübü diye yazılsın. Onaranlar kulübü, kulübü. nokta tamam. Aynen. Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarınız da var. Tabii tabii hepsi mevcut. Orada dilerlerse fikirlerini mail atarak sizinle paylaşabilirler. E, çok heyecanlı bir konu. E, bu dediğin gibi bu projelerin içinde... Söylediğin ya yaşlılarla ilgili bir çalışma yürütmek istiyoruz hı hı. diye. Onun dışında e, bu çerçevede birleşen insanlarla haftalık, aylık bilmiyorum ne şekilde bir toplantılar, fikir alışverişleri, beyin fırtınası veya bir takım eğitimler, hı hı. konferanslar vesaire gibi projeler var mı ileride? Yani şöyle biz zaten ayda bir buluşmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani rutin herhangi bir proje olmasa da, üzerine konuşacağımız bir şey olmasa da yani hep beraber bir araya gelelim. Yani kendi projelerimizden bahsedelim. Sağda solda gördüğümüz ensohasyonlardan bahsedelim. İşte hı hı. Birbirimize dertlerimizi anlatalım belki. Bir şeyimiz de var. Ayda buluşmaya çalışıyoruz. Bazen bir buçuk ayda bir oluyor. Gibi yani. yani elimizden geldiğince. Aynen. İşte oldukça festivallere katılmaya çalışıyoruz. İşte davet eden yerler oluyor. Oralara gidiyoruz. İşte falan hı hı. Falan falan. O zaman biraz daha çok sizi daha çok görmeye başlayacağız yani. Evet, Sosyal evet. medyada diye Aynen. düşünüyorum. Aynen. E, bu arada şu onarma meselesine tekrar dönmek istiyorum ben. Bu... E, Yine web sitenizde görmüştüm. Bir kaydırak şeklinde bir musluk, hı hı. musluğa bir aparat takmıştınız. O nerede? Ee, o bir okulda. Okulda. Bahçeşehir Üniversitesi'nin yüksek okullarından yüksek bir, tanesine, okul bir tanesinde. Ha. Onu da siz yaptınız. Onu hı. evet yani bize destek atmak isteyen başka bir e, tayfa yaptı. İşte hı hı. sürekli bir şekilde fikir alışverişinde bulunduğumuz bir tayfa. Hı hı. E, oradaki olayda biraz daha şey yani işte musluk var. Musluk suya su akıyor ama yani aktığı yer biraz geride ve yani işte oraya erişimin zor veya işte gerçekten fazla geri akıyor. Onun normal işte biraz daha ileri akması yani o musluğu değiştirebilirsin. Sen işte dışarı dışarıdan gidip bir tane daha muslu kılırsın, değiştirirsin o işte komple lavaboları. Veya onun yerine kendi işte üretim cihazınla, sahip olduğun imkanlarla işte ufak birkaç işte şey alıp, ölç alıp oradan nasıl bir şey yapabilirim düşünüp direkt işte oraya entegre olabilecek bir şeyler bulabilirsin. Evet. Ve bunun sana maliyeti büyük ihtimalle 1 lira falan olur. O kadar, bayağı. Yani bir bir, bir, kay, bir musluk kaydıra bir lira şeklinde. Mesela, bir, yani mesela. tam olarak olayını bilmiyorum ama. Çünkü e, yani dediğin gibi bu zamana kadar konuştuğumuz şeylerle de çok alakası var. E, estetik bir çaba değil sadece yapılmaya çalışılan şey. Yani aslında bir iyileşme ve onarma da çok büyük anlamda var. Bu örnek bence bunun en belirginlerinden biri. Çünkü yani verimliliği artırıyor dediğin gibi. Yani oradaki su evet. e, tasarrufunu sağlamış oluyor belki de. Evet. E, o açıdan çok. ...mantıklı güzel bir hareketmiş. Yani işte bu sadece suda... ...yani su, oradaki su evet verimliliğini arttırıyor... ...bu biraz daha şeyden de bakıp ...evde bozulan herhangi bir şey yani... ...kapı kolun kırılırsa kapı kolunu da kendin üretip... Peki bir şey soracağım ya... Yani, ...o kendi üretip dedim... ...ben şimdi mesela kendimi düşünüyorum... Ee, ...şöyle bir şey... ...yani ben evimde bir musluğum... ...bir şeyim bozuldu... ...musluk örneğinden gidiyoruz hep ama... ...kapı kolu veya işte başka şeyler... Onun işte ölçülerini almak onu bir şekilde o üç boyutlu yazıcıya geçirmek falan bunlar benim çok fazla sayısal zekam olmadığını düşünürsek mesela zor değil mi? Yani hiç herhangi hiç bir değil. çok rahatlıkla yapabiliyor mu bunları? Çok rahatlıkla yani 60 yaşındaki amca Ayşe, Ahmet amca da yapar işte Hı -hı. 25 yaşındaki Melek de yapar. Hı -hı. Çünkü yani tasarımların hepsi hazır. Çok basit de işte tasarım programları var hazır tasarımı alıp ölçüleriyle oynayabileceğin. ...öğrenmesi gerçekten çok kolay. İnsanlar zaten korkuyorlar bu tarz şeylerden ama... ...yani bu yeni gelişen teknolojiler bize bunların kolaylığını da sağlıyor. Hani gelirken aynı zamanda onun kolaylığıyla kolaylığıyla geliyor. Hı hı. Ee, çok basit bir şekilde tasarımı indirip... işte ...üzerinde çok hafif oynamalar yapıp... Işte ...yazıcının arayüz programını atıp... ...ki orası da çok basit zaten. Yazıcılar da baya baya basit. Üretimi yapabiliyorsun işte yani. O mesela musluklar... ...üç saatte, beş saatte falan üretilmiştir. Tam şeyini hı hı. bilmiyorum, ölçüsünü hı hı. bilmiyorum ama... Ondan önceki süreçte büyük ihtimal bir saat falan sürmüştür yani oturup orada bir iki ölçü almıştır tıkır tıkır hemen halletmiştir. Evet. Tamam. Oradan korkmamak lazım. Tamam yani. o zaman ben de kendimi şu an cesaretlendiriyorum <gülüyor> evde bozulan herhangi bir şey olursa da bozulmasına da gerek yok dediğin gibi yani yaratıcı çözümle her yerde olabilir. Tabii o zaman yani. sizin bu e, projelerinizi işlerinizi daha çok yani Kadıköy'ün de dışına çıkarak daha çok yerde e, umarım ki. ...daha aktif bir şekilde Hı -hı. devam ettirirsiniz. Umarım ki insanlara daha çok ulaşırsınız. Daha evet. çok insanları bilinçlendirmek amacıyla. Ee, ve bunun için de tabii bir miktar bütçenin de artıyor olması gerekiyor sanıyorum. Yani Kesinlikle. hani cebinizden çıkmaması en azından. Çünkü bu gönüllü bir iş. Hı -hı. Ee, herhangi bir ticari bir kaygısı olan bir iş asla değil zaten. Bir niyet üzerinden çıkmış bir şey. Evet. Ne güzel olur ki bu kendi kendine döndürebilir bir e, boyuta gelirse. Yani evet, aslında evet. buradan da böyle ufak bir çağrı e, dilersen senin <gülüyor> Yerine yapmış oldum ama <gülüyor> ben Ben de yapmak istiyordum zaten öyle bir çağrı. Yani işte orada herhangi bir şeyimiz yok. Maddi kaygımız yok zaten. Şu ana kadar yaptığımız şeyleri hep kendi veriyoruz. Şöyle bir derdimiz var. Yani insanlar işte bizim derdimize belki ortak olsunlar. Bir şeyleri sahiplensinler. <gülüyor> yani işte çok basit. İşte ben yol gidiyorsam İETT, aylık akbilim üniversite bu işin dalgası ama yani işte. Ne e çok basit ve gerçek bir şey aslında. Kesinlikle yani, yani çok basit işte. Yani herhangi bir proje için işte fir yani birkaç firmayla görüşüyoruz ama henüz öyle net bir şey yok ortada. Biz aylık destek versin 3-5 artık neyse bizde yani zaten yaptığımız iş ortada. Hı hı. Yapalım karşısına koyalım yani. Hı hı. Evet, belki kullandığınız malzemeler de bir noktada daha çevreci bir boyuta. Geçme hı hı. fırsatı bulur bu şekilde tabii, ee, tabii. Yani kimyasal Zaten olabildiğince uzak durmak istediğiniz bir durum evet, evet, evet. Ama e, yani. yani çok Güzel ve keyifli bir konu Ben ilk gördüğümde de çok heyecanlanmıştım sosyal medyada Sürekli takip edip bakıyorum zaten Başarılarınızın devamı diliyorum Gerçekten çok teşekkürler. Bugün de e, konuğum olduğun için çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim Umarım ki daha güzel işler yaparsınız. Umarım ki hepsine şahit oluruz biz de. Hep beraber yağmurum gerçekten. Evet, o zaman biz programımızı bitirmeden önce bir de her programda yaptığımız gibi bu oranında benim de. Yüzde yüz ekolojik pazarlarımızın duyurusunu yapalım. Buğday Derneği'nin ekolojik pazarları. Bugün Bakırköy'de, cuma günleri Bakırköy'de oluyor. Cumartesi Şişli Feriköy'de, pazar günleri de Kartal ve Küçükçekmece'de. Onun dışında yine Onaranlar Kulübü'ne ulaşmak isterseniz, e, iletişime geçmek veya yalnızca takip etmek isterseniz Onaranlar Kulübü.com'dan kulübü ve evet. Facebook, Instagram ve Twitter, ve Twitter sayfalarını. sayfalarınızdan e, ulaşabilirler size. Ee, şi... Başka söylemek istediğim bir şey varsa onları da ekleyebiliriz. Yok, ya i̇nternet sitemiz üzerinde bir form var. Gönüllü olmak isterlerse onu doldurabilirler. Ha, süper, aynen yani. tamam. Destek aynen. sadece maddi değil. Dediğim gibi tasarım yapmayı biliyorsa tasarım saldırı işte. Amaç zaten yani. paylaşmak diyorsunuz. Daha Kesinlikle. çok insanla bunu paylaşmak, tanışmak, muhabbet etmek en önemli Kesinlikle. şeylerden biri. Çok teşekkürler Ufuk. Ben Görüşmek teşekkür üzere ederim. tekrardan. Görüşürüz. Görüşmek üzere herkese. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadep'i.